İnsanlığın geçmişinin tümü bir arayış tarihi olarak düşünülebilir. Bilgi arayışı, teselli arayışı, anlama arayışı. Bu anlama arayışının belki de en büyük sorunları inançla ilgilidir. Tanrı ile ilgilidir. Tanrı'ya dair inançlar çok sayıda yoldan geçtiler. Bu yollar son olarak tek tanrılı dinlere doğru çıktı. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Tanrıyı bugün olduğu şekliyle algılayabilmek için binlerce yılımızı harcadık. O sürekli değişmiş bir algıdır ve hala değişmeye devam ediyor. İlk Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar kendilerinin dönemindeki pagan inanışa sahip kişiler tarafından ateist olarak adlandırılmışlardı. Tanrı'ya inanmadıkları için değil, besbelli ki inanıyorlardı. Ama kutsal olana dair düşünceleri çok farklıydı. Yeni bir şey getirmişlerdi ve inanca dayalı farklı bir fikir her din için kafirlik, ateistlik demektir. Evrende tek bir tanrı olması fikri günümüz insanının düşünce sistemini o kadar işlemiştir ki bunu sorgulama ihtiyacını bile bastırmıştır. Fakat bu noktaya gelinceye kadarki süreç zor, sancılı hatta acılarla dolu. İşte bu kitap o sürecin hikayesi. Bu kitap, Tanrı'nın Değişiminin Hikayesi. İnsanlığın şafağından beri birkaç yüz bin yıl öncesinden başlayarak insanlar öngörülemeyen ve çoğu zamanda düzensiz olan bir dünyaya anlam vermenin yollarını aramıştır. Biz kimiz? Neden varız? Mevsimler neden değişir? Hayat neden acılarla doludur? Öldüğümüz zaman ne olur? Bu arayış, insanların olaylara, dinsel açıdan bakmasına, yani somut dünyanın ötesini incelemesine neden oldu. Eski toplumlar, doğaüstü güçlerin varlığına yöneldi. Tanrılar diyeceğimiz güçlerden huzur ve medet umdular. Paganlık denilen bu birden çok tanrı inancı, insanoğluna uzun, ama çok uzun bir süre hükmetti. Tek bir üstün kutsal varlığa inanmak anlamına gelen monoteizm ise yaklaşık 4 bin yıl önce ortaya çıktı. On binlerce yıllık insanlık tarihinin son 4 bin yılında ortaya çıkan Tanrı, bugün inananlar için ebedi ve değişmeyen bir varlık haline geldi. Böyle olsa da Tanrı hakkındaki düşünceler Tanrı'nın dünyada ilk kez ortaya çıkışından beri sürekli değişiyor. Tanrı'nın değişmesi fikri aklınızda bir anlam karmaşası yaratıyor olabilir. Çünkü inanan bir insana göre Tanrı'nın mutlak, ebedi ve ilahi olması gerekiyor. Aslında değişen şey atfedilen kutsallıktan ziyade insanların Tanrı'yı ifade etiş biçimleri. Atalarımız ile aynı şekilde dindar olamayız. Olmayı deneyenler de toplumun ve insanlığın gerisinde kalmaya mahkumdur. Çünkü, Atalarımızla dünyaya bakış açımız aynı değil. Mesela bugünün insanı dünyaya uzaydan bakabiliyor. Bilgisayarlar ve telefonlar binlerce kilometre öteye görüntülerimizi anlık olarak iletebiliyor. Bunlar, atalarımızın hayal dünyasının çok ötesinde kalan gelişmeler. Dolayısıyla her nesil, geçmişine ait geleneklere bakarak, dini metinlere bakarak, eski insanların kendilerine ait koşullara bakarak, Geçmişin geleneğini günümüzün sorunlarına uyarlamak için yenilikçi bir çıkış yapmak zorundadır. İnsanlığın eski zamanlarında yapım aşamaları devam eden tanrı ilk olarak karşımıza mini tanrıcıklar halinde çıkıyor. Ve her mini tanrının, başka bir tabirle her putun sorumluluk alanları, yetkileri sınırlıydı. Avlanma veya savaş ya da doğurganlık hatta ölüm gibi. Eski insanlar için bu sayıca fazla ama sınırlı tanrılar onlara ulaşılabilir ve yakın geliyordu. Bu yakınlık pagan inanışa sahip toplumların hem ilahi olanla hem de dünyayla çok sıcak ilişkiler kurmasını sağladı. Bu dünyada kadınlar, erkekler, din adamları ya da ilahlar arasında bir uçurum yoktu. Bu gerçeklik algısı o dönem insanların mini tanrıları kabul etmesini kolaylaştırdı. Aslında bazı görüşlere göre günümüzdeki tek tanrılı dinler de içinde bir nevi paganlık barındırıyor. Hristiyanlara bir bakın, tek bir tanrıyı kabul ettiklerini söylüyorlar ama bunun yanında azizleri de anmayı unutmuyorlar. Ya da Müslümanlar, evliyalar, şeyhler, hepsi normal insanlardan fazla gücü olduğu düşünülen kişiler. Binlerce yıl öncesinden pagan inanca sahip birini günümüze getirecek olursak, insanların azizlere ya da şeyhlere verdikleri değer ile kendi zamanında pagan putlarına verdiği değer arasında hiçbir fark görmeyecektir. Buradaki sorun, insanların gözle göremedikleri bir tanrıya inandıkları zaman, günlük hayatlarında görebilecekleri tanrıları arama kültüründen kaynaklanıyor. Kısaca hala genlerimize işlemiş bir putperestliği yaşıyoruz. İlk tek tanrılı inanış, 4000 yıl önce Kenan olarak adlandırılan günümüz İsrail'i ve Mısır arasındaki bir bölgede ortaya çıktı. Burada Kenaniler denilen yerel bir halk yaşıyordu. Kenanlıların büyük tanrısı El'di. El, karanlık bir kişiliğe sahip, yüksek bir tanrıydı. El'in oğlu Baal, fırtına ve bereket tanrısıydı. Baal'ın kız kardeşi de Ekin tanrıçası Anattı. Museviliğin geleneksel kurucuları olan İbrahim, İshak ve Yakup, Hayatlarını bu tanrılarla çevrelenmiş olarak yaşadılar. Tek bir tanrıya inanmayı gerektiren monoteizm, işte bu tanrılar arasında doğacaktı. Peki, ilk tek tanrı fikrini ortaya attığı bilinen İbrahim, tanrıya hangi ismi vermişti? El. Tevrat'a göre İbrahim, tanrısına el diyordu. Mezopotamya'dan Kenan diyarına göç ettiği bilinen ve burada tek tanrıcılık anlayışının temelini atan İbrahim'den sonra süreç içinde gelişen tek tanrı inanışı değişik şekillerde önce Orta Doğu'dan Avrupa'ya, sonra da yine Kenan Diyarı'ndan Arap coğrafyasına yayılacak. Tabii kültürlerle harmanlaşıp değişerek. Fakat hepsinin kökeninin önce Mezopotamya’da sonra Kenan Diyarı'nda olduğunu biliyoruz. Bunu teyit eder nitelikte El, Hubal, Baal, Anat gibi tanrı isimleriyle, Kabe'deki putularda da karşılaşıyoruz ki bu Kenan kültürünün Arap coğrafyasına dini açıdan etkileri olduğunun kanıtlarındandır. Zaten mini tanrıların tek tanrıya dönüşmesindeki gelişim süreci bütün kutsal kitaplarda psikolojik olarak yansımıştır. Kiminde tanrı peygamberleri ateş olarak görünür, Musa'ya göründüğü gibi, kiminde insan şekline girer. Bu inanış putperestliğin uzantılarının dinlere yansımış halidir. Ve insanın Tanrı'yı şekillendirme ihtiyacından geliyor. Antik putperestliğin içinde doğmuş olan Tevrat'ta bunu en ileri düzeyde görüyoruz. Öyle ki İbrahim, Tanrı ile oturur, karşılıklı yemek yer, hatta tartışırdı. Tabii ki günümüzde bir Yahudi din adamına bunu soracak olursanız, tüm bu anlatıların sembolik olduğunu söyler. Evet, bütün dinler içinde geçen, ama günümüz mantığıyla uyuşmayan bölümlerin sembolik olduğunu savunur. Günümüz mantığıyla uyuşmasa da o dönem insanı için bunlar sembolik ya da şaşırtıcı şeyler değildi. Paganlıktan gelen insanlar, tanrıyla, meleklerle karşılaşmayı, onlarla konuşmayı çok doğal karşılıyorlardı. Hayvanların kurban edilmesi de paganların tanrılarla iletişim kurma yöntemlerinden biridir. İlk tek tanrıcı İbrahim, ya da diğer peygamberler için de durum farklı değil. Hepsi bir şekilde Tanrı'ya adaklar adayıp kurbanlar kesiyor. Kurban vermek hem Tanrı ile bir öğün paylaşmış olmak hem de kan akıtmak açısından pagan topluluklarda çok önemliydi. Eğer gerçekten inancımda samimiysem bir şeyler feda etmeliyim. O insanlar için bu kadar değerli bir alışkanlık tek Tanrı'ya geçtikten sonra mutlaka devam etmeliydi. Ve öyle de oldu. Fakat bazı tanrılar daha fazlasını isteyebilir. İnsan, hatta bazen çocuk. Dünyanın farklı yerlerindeki antik kültürlerde bu uygulamayla sıkça karşılaşıyoruz. Bu, İbrahim'in hayatına girmiş olan farklı bir gelenekti. Bütün kutsal kitaplarda geçer ki, tanrı İbrahim'i bir sınava tabi tuttu. Ve dedi ki, ''Sevdiğin biricik oğlunu al, sana göstereceğim bir dağda onu bana kurban et.'' Tabii ki tam bu sırada Tanrı bir koç gönderir ve oğlunu değil koçu kurban etmesini söyler. Bu bir bağlılık deneyidir. Tüm dinlerde en çok anlatılan hikayelerden biridir. Fakat kimileri için tehlikeli yönleri de var. Çünkü hikayenin özeti, Tanrı'dan gelen emirleri sorgulamayın mutlaka bir sebebi vardır anlayışıdır. İbrahim sorgulamayı ve akıl yürütmeyi o kadar bırakmıştı ki çocuğunu kesmeyi göze almıştı. Günümüzde bir insanın çocuğunu öldürecek kıvama gelmesi ancak bir cinnet haliyle açıklanabilir. Fakat İbrahim'in göç noktalarından biri olan Kenan diyarında bu olay pek de yadırganmamıştı. Çünkü zaten Kenanlılar dönem dönem seçilmiş birkaç çocuğu kurban etmek gibi ayinler yapıyordu. İbrahim ile Kenan'da oluşan ve gelişen tek tanrı inancının ikinci aşaması büyük dönüşüm ve devrimsel ayaklanmaların olduğu bir döneme denk geliyor. Yani bütün kutsal kitaplarda benzer şekilde anlatılan Kenanlıların torunlarının Mısır'daki esirlikten kurtuluş dönemi. Tevrat'ın Mısır bölümüne geldiğimizde şunu görüyoruz ki, Tanrı kavramı putverestlikten biraz daha kopmuş durumda. Artık o, gizemli ve ulaşılması zor olandır. Tevrat'a göre bundan 3600 yıl önce, Kenan diyarında büyük bir kıtlık yaşandı ve Yakup peygamber ailesiyle beraber geçim kaynağı aramak üzere Mısır'a göç etti. Ama sayıları ve güçleri arttıkça Mısırlılar onlardan çekinmeye başladı ve onları köle yaptılar. 400 yıllık esirlikten sonra Tanrı, Yakup'un soyu olan ve İsrailoğlu olarak anılan Yahudileri Mısır'dan çıkarması ve önderlik etmesi için Musa'yı görevlendirdi. Kur'an ve Tevrat'ta geçtiği şekliyle Musa bir dağın tepesinde sürekli duman yükseldiğini gördü. Oraya gittiğinde ise bir çalının yanıyor ama tükenmiyor olması onu şaşırttı. Yanan çalıdan Tanrı Musa'ya seslendi. Musa buyur dedi. Tanrı fazla yaklaşma ve çarıklarını çıkar çünkü bastığın yer kutsal topraktır dedi. Musa korktu ve sen kimsin diye sordu. Tanrı ise ben neysem oyum diyerek cevap verdi. Yahudilikteki Yehova kelimesinin anlamı da tam olarak budur. Ben neysem oyum. Bu aşamada Musa'nın Tanrısı, Tevrat'ın ilk bölümlerindeki İbrahim'le konuşan, tartışan, yemek yiyen Tanrı'dan çok daha farklıdır. Daha gizemli, üstün ve kontrol mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. 20. yüzyılın önemli teologlarından Rudolf Otto, bu karşılaşmada Tanrı'nın konuşmalarına "Mysterium Tremendum Et Feshinos" ismini vermiştir. İki etkisi vardır. Muazzamdır ve sizi sürükler. Tanrı ayağındaki çarıkları çıkar çünkü kutsal topraklara basıyorsun diyor. Adeta "Defol git buradan, sen bir hiçsin" demekle aynı şey. Bu cümle insanlar üzerindeki bir güç göstergesidir. Diğer etkisi büyüleyici olmasıdır. Musa burada ateşin çevresinde dönen kelebek gibidir. Ona ulaşamıyor ama Tanrı Musa'yı elinde tutuyor. İşte bu karşılaşmada Tanrı'nın güçlü, gizemli ve otoriter duruşu, İbrahim'in zamanındaki dost canlısı Tanrı'nın yok olarak yerini yeni ama daha otoriter bir Tanrı'nın aldığı dönüm noktası oluyor. Dönemsel şartlar bunu gerektiriyordu. Çünkü Mısırlıların baskısından kurtulmak isteyen Yahudilere, Artık el adını verdikleri tanrıları yetmez olmuştu. Onları kölelikten kurtaracak daha güçlü, dinamik ve gizemli bir tanrıya ihtiyaçları vardı. Doğal olarak tek tanrı da ihtiyaca göre tekrar şekillendi. Kutsal kitaplara göre Mısır'da bazıları yerel tanrıları hedef alan bir dizi mucizevi afet gerçekleşti. Önce Nil Nehri bir kan nehrine dönüştü. Ardından bitler, çekirgeler Dolu ve şimşekler, iyileşmeyen çıbanlar ve her yere hakim olan mutlak karanlık geldi. Mısırlı ailelerin ilk doğan erkek çocukları da ölmeye başlayınca Firavun teslim olur ve İsrailoğullarının gitmesine izin verir. Buradaki tanrı özgürleştiricidir. Diktatörlüğe yani toplum üzerinde tek bir kişinin egemenlik kılmasına karşıdır. Öyle ki. Tevrat'taki bu bölümlerin bir zamanlar Amerika'da köle olarak yaşayan siyahilere okunması telkin ediliyordu. Çünkü mevcut düzene baş kaldırmalarından korkulan siyahiler, bu dini metinleri dinledikleri zaman özgürlük için bireysel mücadele gerçekleştirmek yerine bir Musa, bir kahraman bekleyeceklerdi. Aynı zamanda Kur'an, Tevrat ve İncil'deki Mısır'dan çıkış hikayesindeki tanrı henüz evrensel bir tanrı değildir. Evet, Firavun'u kendisine inanmaya çağırmıştır ama hiçbir Mısırlıya gelin bu tanrı hepimizin tanrısı diyen bir Musa yok. Kısaca henüz bu aşamada tanrı sadece Yahudilerin tanrısı konumunda ve gerekirse Yahudilerin düşmanlarına her türlü afeti gönderebilecek kadar tarafkar bir tanrıdır. Mısır'dan kurtulan İsrailoğları Sina çölüne tanrının kendisini gösterdiği dağa doğru yol aldılar. Çölde sürecek olan uzun maceraları hem Kur'an hem İncil hem de Tevrat'ta önemli bir yer kaplıyor. Fakat özellikle Yunan Ortodoksları Musa'nın ile birlikte çöldeyken yeniden Tanrı ile görüşmesinden çok etkilendiler. Hikayeye göre Musa üzeri bulutlarla kaplı bir dağa çıktı ve Tanrı ile görüştü. Yunan Ortodoksları bu olayı Tanrı ile iç içe olabiliriz. Ama onu asla tam olarak göremeyiz. Onun neye benzediğini anlamak, sisli bir dağı dışarıdan izlemek gibidir diye tanımlıyorlar. Ortodoks Kilisesi'nin kurucularından Gregory Palamas şöyle yazmıştır. Eğer Tanrı vardır diyorsak, biz var değiliz dememiz gerekir. Bununla şunu söylemek istemiştir. Tanrı bir varlık değildir. O halde ne varsa Tanrı'dır. O, varoluşun içindeki varoluştur. Hristiyanlarla temas kuran Müslümanların bir bölümüne bu inanış, vahdedi vücut olarak geçmiştir. Ki bu da şunu doğurmuştur. Tanrı'yı ancak hayalinizle sınırlayıp tasavvur edebilirsiniz. Fakat hayallerimiz beş duyu organımızın algıladıklarıyla sınırlıdır. Ve siz Tanrı'yı hayal ederseniz, kendi Tanrınızı yaratıyorsunuz demektir. İşte günümüz dinlerinin hepsine oturmuş olan bu algı, Musa'nın İsrailoğulları arkasındayken, Sina Dağı'na Tanrı ile görüşmeye gittiğinde dağın sisle kaplı olması hikayesinin yorumlanmasıyla yerleşmiştir. Tek üstün Tanrı'nın bu gizemli ve algılanamaz yapısı Musa sisle kaplı Sina Dağı'na çıktığında verilen 10 emrin ikincisinde kesin olarak ifade ediliyor. Benden başka Tanrı olmayacak? Kendine gökyüzünde olana benzeyen put ya da heykel yapmayacaksın. Bu bölümde artık İbrahim'in eski ulaşılabilir tanrısı tamamen terk edilmiş oldu. Fakat tabii ki halk buna kolay kolay alışamaz. Ve Yahudiler çölde tanrıdan yeni emirler gelmesini beklerken bile sıkılır, eski tanrılara benzeyen heykeller yapmaya başlarlar. Bu bir buzağı heykelidir. İslam'a bakara diye geçmiştir. Heykeli yaptıktan sonra Sina Dağı'nın eteklerinde bir ziyafet düzenlenir. Musa bu ile karşılaştığında çok kızar. Ama pek de haklı sayılmaz. Çünkü binlerce yıldır kültüre yerleşmiş olan ulaşılabilir Tanrı algısını hemen koparmak hiç de kolay değildir. Belki de bunun nedeni başka bir şeydi. Kimilerine göre İsrailoğullarının yaptıkları Tanrı ve insanlar arasında oluşmaya başlayan mesafeyi kapatma çabasından başka bir şey değildi. Atalarının Tanrı'ya hissettiği yakınlığı, biraz da olsa hissetmeyi umuyorlardı. Sembolik nesneler ve görüntüler yaratmak her dinde var olan bir dürtüdür. Çünkü onlara dokunabilir, onlarla yakından temas kurabilirsiniz. Bu nedenle hala dinlerin somut olan yönlerine daha çok eğilimimiz var. Müslümanların Hz. Muhammed'den ve İslam'ın ilk yıllarından kalma eşyalara kutsallık atfetmeleri aynı isteğin dürtüsünden başka bir şey değildir. Şimdi yine Mısır'dan çıkıp Sina Dağı'nda bekleyen Yahudilere dönelim. Çünkü bu kabullenmekte zorlandıkları Tanrı, insandan uzak, ulaşması zor olan Tanrı'nın başka özellikleri de yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak. Örneğin intikam gibi. Halbuki Tevrat'ta İbrahim'in, İshak'ın anlattığı ilk tek Tanrı hiç de böyle değildi. O daha nazik ve merhametli olarak tanımlanıyordu. Hatta öyle ki, Musa Sina Dağı'ndan inip Yahudilere tek Tanrı Yehova'dan başkasına tapmayacaksınız yoksa O sizi cezalandırır dediğinde Yahudilerden bazıları, Tanrı neden başkasına tapılmasını bu kadar kıskanıyor demiştir. Bu aslında çok zekice bir cevap. Öyle ki Musa ne söyleyeceğini dahi bilememiş, sadece çok sinirlenmiştir. Nitekim Yahudiler ayakta kalabilmek için birbirlerinden ayrılmamaları gerektiğini, o günde bilen bir toplumdu. 40 yıl boyunca çöllerde dolaştıktan sonra Kenan diyarına varana kadar birbirlerinden hiç kopmadılar. Fakat Musa'nın tanrısının emirleri çoktan unutulmuştu bile. Bu da yeni peygamberlerin gelmesine neden oldu. Tevrat'ın bu zaman diliminde Yahudilere dini tekrar hatırlatmak için çokça peygamber gönderildiği yazılıdır. Bu bölümde tanrı kavramının yeni bir aşamasıyla karşılaşıyoruz. Öyle ki İlyas peygamber Yahudilere sürekli kızmaktadır. Çünkü Yahudiler bir Bağala bir de Yahovaya tapıyorlardı. İlyas onlara çok kızdı. Ve artık gidip gelmeyi bırakın, neye tapacaksanız karar verin dedi. İnsanlar birkaç nedenden dolayı başlarda İlyas'ı dinlemeye karar verdiler. Ki İlyas'ın kelime anlamı İbranice'de Yahovaya tapan demektir. İlyas daha sonra Sina Dağı'na, yani Musa'nın ile görüşmeler yaptığı, o ünlü dağa gitmek üzere yola çıktı. Beklediği şey Tanrı'nın eskilere gösterdiği gibi doğal olaylarla devasa afetler yaşatmasıydı. Fakat öyle olmadı. Sadece küçük bir esintinin içinde buldu kendini. Buradan anlıyoruz ki artık Tanrı'nın doğal güçlerin içinde olmadığı, çok daha ulaşılmaz ve gizemli olduğu düşüncesi yerleşmiş. Mısır'da kızdığı zaman onlarca afet gönderen Tanrı artık daha sessiz, daha uzak. Tanrı'yı sessizlik ve küçük esinti içinde algılamak aslında dingilliği, olgunlaşmayı ve daha derin bir Tanrı inanışının şekillendiğini de gösteriyor. İlyas, Tanrı'nın öfkeli ve sert olabileceği gibi sessiz, nazik ve kibar olabileceğini de göstermiştir. Ve şimdi tanrı inanışı kavramında yepyeni bir dönüm gerçekleşmek üzere. Büyük Babil İmparatorluğu, Yahudi topraklarını ele geçirip onları sürgüne gönderiyor. O tarihler dünyadaki diğer dinlerin şekillendiği M.Ö. 800 ve 200 yılları arasındaki eksen çağı olarak adlandırılan döneme denk geliyor. Eksen çağı, bütün insanlık tarihinin çevresinde döndüğü bir devir olduğu için bu ismi almıştır. Dönüm noktasıdır. Gelecekteki bütün ruhani ve dini gelişimin etrafında döndüğü eksendir. Eksen çığı adı verilen bu dönemde, dünyanın uzak merkezlerinde insanlığı beslemeye devam eden ve büyük dünya dinleri dediğimiz dinler gelişim göstermiştir. Kısaca insanlık toplu olarak en büyük dinsel atılımları bu dönemde yaşamıştır. Çin'de konfüçyusçuluk, taoizm ve taoizmin gelişimini görüyoruz. Orta Doğu'da Yahudilerle şekillenen tek tanrıcılığın hızlı bir şekilde yayılarak geliştiğini görüyoruz. Hindistan'da Hinduizm, Budizm ve Jainizm görünüyor. Avrupa'da Yunan Rasyonalizmi görülüyor. Bu inançlar tarihte ilk defa geniş kitlelere umut ve hayatın bir anlamı olduğu düşüncesini kabul ettiriyor. Bu dönem, yani eksen kayması, antik paganlıktan sonra önemli bir kırılma noktasıdır. Uluslararası bir pazar ekonomisi bu dönemde ortaya çıktı. Tüm dünyada ilk defa halkların önemli bir bölümü şehirlerde yaşamaya bu dönemde başladı. Tüccarlar zenginleşme çabasıyla zayıf ve korumasız insanları sistemli olarak bu dönemde ezmeye ve kullanmaya başladı. Nesiller boyu sürmüş olan kırsal hayattan sonra insanlar bu yeni şehir hayatını ürkütücü bulmuş olmalı. Eksen çağındaki bir diğer önemli değişim de şiddet olaylarındaki artıştı. Büyük imparatorluklar birbiriyle çarpışıyor, bu da yurtlarından sürülen sayısız insanın ortaya çıkmasına neden oluyordu. Yani hayat şartları sertleşiyordu. Ve bunun bir karşılığı mutlakaki dinlere yansıyacaktı. Hayat şartları sertleşiyorsa insanlar çareyi inançla arar. Bu dönem dinleri, şefkati, başkalarının kutsal haklarına saygıyı, Merhameti, adaleti hatta şiddet karşıtı felsefeleri içeren öğretileri benimsedi. Nitekim bu küresel devrim tek Tanrı'yı da değiştirmek zorunda. Tevrat'ın Tanrısı bir anda öylesine merhametle olmaya başladı ki insanların dualarını kabul etmemesinin nedenini savaşmaları ve kan dökümeleri olarak cevaplıyor. Hatta Tanrı artık kurban bile istemez. Daha önce İbrahim'e kurban etmesi için koç gönderen aynı Tanrı, Artık merhametin hayvan kurban etmekten daha önemli olduğunu bile söylüyor. Tabi bu tanrı pek uzun süre tutmadı. Çünkü hükümdar Nebukadnezar İsrail'i işgal edip Yahudileri sürgüne yollar. Çok acı çeken Yahudiler dünyadaki herkese sözünü geçirebilecek güçlü, otoriter, sert bir tanrıya ihtiyaç duyarlar. İşte yeni değişim böyle geliyor. Bu zamana kadar tek tanrı inancı sadece bölgesel ve toplumsal olarak var. Yani sadece Yahudilere ait olan ve kutsal topraklarda tapınılan Tanrı. Bu dönemde şehirlerinden Fırat-Dicil'e ırmaklarının arasına sürgün edilmiş olan Yahudiler büyük zorluk çekmiş olmalılar. Çünkü ibadethanelerinden çok uzaktalar. İşte tam da o sırada yeni bir peygamber geliyor. Biz onu Tevrat'ta ikinci yaşaya olarak biliyoruz ve çok radikal fikirleri var. O, Tanrı'nın sadece İsrail'in değil, tüm halkların tanrısı olduğunu söylüyor. Babil'in kozmopolitan kültürü altında, kendi inançlarının yok olmasından korkan Yahudiler, onları bir arada tutan bu şeye sıkıca sarıldılar. Her yerde olan, hep olan, hep olacak olan tek tanrı Yahve'ye. Eksen çağı tam olarak museviliği ve yeni tanrı algısını bu şekilde oluşturmuş oldu. Sonraki yeni bir tanrı anlayışının ortaya çıkması ise, 500 yıl ileride gerçekleşecekti. Nasırlı olarak bilinen bir vaiz bu yeni Tanrı'yı getirecekti. Yahudiler o dönemlerde tekrar İsrail'e, Kudüs'e dönmüşlerdi. Ve artık Roma İmparatorluğu'nun boyunduruğu altındadırlar. Roma, o güne kadar dünyanın gördüğü en güçlü imparatorluktur. Yahudilere tam bir dini özgürlük verilmiş olmasına rağmen Roma yine de despot bir yönetim sergiliyordu. Aslında Yahudiler çok mücadele ettiler. Gerilla orduları kurarak Roma'ya karşı mücadele etseler de hiçbiri kurumsallaşmış olan devasa Roma'yı yenebilecek kadar etkili olamadı. Aynı zamanda bu dönem Yahudilerin içinde dini karışıklıkların olduğu bir dönem. Çünkü Roma'yla gelen paganların etkisi ve yeni fikirler onları dinlerini yeniden yorumlama çabasına sokmuştu. Bu yorumlama çabasından dolayı bir bölümü de Yahudileri Roma zulmünden kurtaracak, dinlerini ayağa kaldıracak bir Mesih beklemeye itti. Artık insanlığın Tanrı'ya bakışı bir kez daha değişecektir. İsa öğretisini yaymak için uzun yıllar kasaba kasaba dolaştı. Fakat öldüğünde en fazla birkaç yüz insan ona inanmıştı. İncil binlerce kişinin İsa'nın peşinden geldiğini söyler. Fakat Kudüs tarihine baktığımızda böylesine hızlı bir dini değişim görmüyoruz. Ancak İsa'nın ölümünden sonra havarileri öylesine etkili propagandalar yaptılar, öylesine mucize hikayeleri anlatarak insanları etkilediler ki, gerçekten de ona yaşarken inanmayan, hatta ismini dahi duymamış olan insanlar İsa'nın ölümden sonra dirilip geri geleceğine ve Yahudileri kurtaracağına iman ettiler. Aslında İncil'i okuduğumuzda görüyoruz ki İsa yeni bir din getirmemişti. O eski olanı düzenlemek istiyordu. Sadece Yahudilere vaaz veriyor ve kendisini Yahudi olarak tanımlıyor. Ancak İsa'nın ölümünden sonra onun havarilerine Hristiyan yani Mesih'in peşinden gidenler denmesinden dolayı yeni bir inanç kendi kendine şekil aldı. Aslında ilk başlarda Yahudiliğin bir mezhebi olarak kabul ediliyordu. Romalılara göre Hristiyanlar ve Yahudiler arasında tek bir fark vardı. Hristiyanlar Mesih'in gelmiş olduğunu, Yahudiler ise Mesih'in geleceğini söylüyordu. İsa'nın öğretisini anlamaktaki zorluğun sebebi, ilk elden çıkma hiçbir belge olmamasıdır. Ona dair bildiğimiz her şey, havarilerin anılarını yazdıkları ve bugün İncil olarak bilinen kitaplardır. Bu İncil'e göre İsa kendisine asla Tanrı demiyor. Fakat Tanrı'dan bahsederken baba anlamına gelen aba kelimesini kullanıyor. Çünkü kendisini ona yakın hisseder, onun için Tanrı'nın babacan bir yanı vardır. İsa'nın ölümünden sonra havarilerden biri olmayan Sempol ortaya çıkar ve o İsa'ya Tanrı'nın oğlu demeye başlar. Pol'ün kullandığı bu kelime Yahudilerce bilinen bir deyimdir aslında. Tanrı'nın fiziksel oğlu değil, ona yakın olan, onun özel seçtiği, normal bir insan anlamına geliyor. Zaten o dönemlerde Hristiyanlar da İsa'nın kutsal olduğunu iddia etmiyorlardı. Onun Tanrı ile özel bir ilişkisi vardı. Fakat Yahudilerin çok büyük bir bölümü ne yaşarken ne de çarmıha gerildikten sonra İsa'yı Mesih olarak kabul etmediler. Fakat dinini yeni değiştirmiş olan Pol, bu yeni inancı aldı ve Pagan Roma İmparatorluğunda dolaşarak tanıtmaya başladı. Aslında bakarsanız İsa'nın yanında yetişmiş olan havariler Pol'ü hiç sevmemişlerdi. Çünkü o, İsa'nın söylemediği birçok şeyi söylemiş gibi anlatıyor, bu dini Yahudiler dışındaki insanlarla paylaşıyor ve sahipleniyordu. Aslında Tanrı'nın hikayesindeki en büyük değişimlerden biri, onun sayesinde gerçekleşiyor. Tarihte ilk defa tek tanrı inancı, İsrail toprakları dışındaki insanlar tarafından tanınmaya başlandı. Bunu yapan kişi Pol'dür. İlk defa bir insan, Yahudiler dışında birine tebliğde bulundu. Pol'ün pagan Roma'yı dolaşarak yeni inancı, tek tanrıyı ve İsa'yı anlatması, Hristiyanlığın İsa'nın anlattığından çok daha farklı bir şekilde yol bulmasına neden oldu. Öyle ki yeni Hristiyanlık, Roma'nın kalbinde doğarken pagan kültürüyle bezeniyordu. Yahudilik ve İslam birbirine çok benzerken, Hristiyanlığın bu denli iki kitaptan da değişik olmasının sebebi işte budur. Yahudilik ve İslam, Sümer, yani Orta Doğu putperestlik yaşantısı ve hikayelerinden doğmuşken, Hristiyanlık Yunan etkisindeki Roma'da şekil almış, Avrupa gelenekleriyle süslenmiştir. Yahudilik ve İslam'daki peygamber ve tanrı tanımları, Sümer kültürüyle eşdeğerken Hristiyanlıktaki tanımlar Pers ve Yunan kültürüyle eşdeğerdi. Hristiyanlığın yayılmasındaki en büyük etken ise yine Roma'nın kendisi oldu. Hatta Roma'nın Hristiyanlığı yok etme çabası diyebiliriz. Tüm kültürlerde yeni bir fikrin taraftarlarını ezer, onlara kötü davranır, dışlar ve halk önünde işkence ederseniz aslında halkın onlara hayranlık beslemesine, ve merak etmelerini aracılık etmiş olursunuz. Eğer Roma Hristiyanlığı yasaklamasaydı, onları yakalayıp toplum önünde öldürmeseydi, bugün yaygın bir din olmayacaktı. Hristiyanlık Roma'da yayıldıktan ve etkin bir güç haline geldikten sonra her dinde olduğu gibi din adamları birbirlerine girdiler. Bir soru herkesi ikiye bölmüştü. İsa Tanrı'nın bir parçası mıydı yoksa sadece insan mıydı? 4. yüzyılda Mısır'da bulunan İskenderiye şehrinde ateşli bir tartışma başladı. Genç, karizmatik bir rahip olan Arius, İsa'nın babayla aynı şekilde ilahi olmadığını ve Tanrı'ya mükemmel şekilde itaat ettiği için değer kazanan sıradan bir insan olduğunu söyledi. Bu söyledikleri, rahibin kendisi gibi genç, ve en az kendisi kadar parlak bir karaktere sahip olan asistanı Atisos'un hoşuna gitmedi. Ve bütün kiliselerde kraliyeti de alakadar eden bir tartışmayı alevledi. Bu soruyla kiliseler ikiye bölündü. İmparator Konstantin ise devletinin böyle bir çatışmayla ikiye bölünmesine göz yumamazdı. O, yeni bir kilise kurmak istiyordu. Fakat ayırıcı değil, birleştirici bir kilise. Dolayısıyla 325 yılında... İznik'te bu sorunu kesin olarak çözmek için konsülü topladı. İznik Konsili'nde büyük tartışmalardan sonra İsa tam anlamıyla ilah ilan edildi. Ve İznik Amentus'u olarak kabul edilen bu fikri beyan bir sonraki yüzyılda bütün kiliseler tarafından kabullenildi. Bu şekilde kurtarıcı İsa ile yaratıcı Tanrı'nın aynı öze sahip olduğu fikri kesinleşmişti. İznik Konsili'ndeki bildiri aynen şöyledir. Tek Tanrıya bütün güçlere egemen olan babaya, yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısına inanıyoruz. Tek bir Tanrı'ya, İsa Mesih'e, Tanrı'nın biricik oğluna inanıyoruz. Kendisi ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı olmuş, sebep olunmuş ancak yaratılmamıştır. Baba ile aynı öze sahiptir. İznik konsülü. Buna rağmen Doğu kiliseleri konuyu tartışmaya devam ettiler tamamen her şeyin ötesinde olan bir tanrının insan şekline bürünmesi ne anlama geliyordu? Her şeye gücü yeten tanrı, gerçekten de bir zamanlar savunmasız bir bebek mi olmuştu? Ebedi olan çarmıhta mı ölmüştü? Tanrı bütün bunları neden yapmıştı ki? Doğu ve Batı kiliseleri soruya çok farklı cevaplar getirdi. Batı kiliselerine göre tanrı, Adem'in cennette işlediği ilk günahtan insanlığı kurtarmak için İnsan bedeninde İsa olarak meydana gelmişti. Diğer taraftan Doğu kiliseleri, Adem günah işlememiş olsa bile, Tanrı'nın insan kılığında dünyaya gelmiş olacağına inanıyordu. İsa ilahi surete bürünmüş ilk insandı ve bütün insanlar onun yolundan gidip bu münevver duruma ermeye çabalayabilirdi. Onlara göre Tanrı kendini bir şekilde insanoğluna ifşa etmeliydi. Ve bu insan suretine girmekten daha iyi nasıl yapılabilirdi? Bu düşünce gelişerek Tanrı'nın kendini üç şekilde insan gösterdiği fikrine evrildi. Bir baba, iki oğul, üçüncüsü de Kutsal Ruh olarak. Teslis buna deniyor. Yakın zamanda ise kiliseler yeni bir tartışmaya girişti. Eğer İsa Tanrı ile aynı şekilde ilahi ise Hristiyanlar nasıl tek tanrıcı olabilirdi ki? İnsanların kafası karıştı. Ne yani, iki tanrı mı var? Bir de kutsal ruh sorunu vardı ki bu da aslında Yahudilerin kullandığı bir terimdi. İnsanlar için sorun daha da büyüdü. Üç tane mi tanrı var? Antik putperestliklere baktığımızda görüyoruz ki tanrının farklı şekillere girmesi ya da farklı tanrılar olması arasında hiçbir fark yoktur. Fakat dini inançlar zaten mantıklı olma kaygısı taşımazlar. Genellikle sen inan ve dua et. Gerisine karışma algısı vardır. Bu soruna çözüm aramak için üç psikopos bir araya gelerek sorunu ele almaya karar verdi. Ve Tanrı'nın fedakarlık yaparak üç farklı şekilde göründüğünü, bunun tek Tanrı inancını bozmayacağını söylediler. Aslında öz birdir. İnsanların Tanrı'yı hissediş şekli üçtür. Nasıl ki insan kendisini anlatmak için konuşmak ve yazmak ya da vücut hareketleri gibi değişik ifadeler kullanır, işte Tanrı da üç farklı şekilde insanoğluna görünerek bunu yaptı. Fakat insan aklı bu durumu algılamaya yetmeyeceği için özün bir olduğunu bilmek yeter dediler. O, hayal gücümüzün çok ötesindedir. Gerçek Tanrı'yı ancak ölünce anlayabiliriz. O, bu dünyada az da olsa anlayabilmemiz için bize teslisi öğretti. O, her şeyin suretine büründü. Her şey O'nun özündendir. Bu inanış, daha önce de belirttiğimiz gibi, İslam'a vahdidi vücut olarak geçti. Aynı şekilde Yahudilerin tasavvufu olan Kabala'da da benzer ifadeler vardır. Ayn Sof diye geçer. Asla bilinemeyen, sonu olmayan, her şeyde olan, zerafetle bize kendini gösteren tanrı demektir. Hinduizm'de de benzer şekillenmeler vardır. Vişnu, Şiva gibi tanrılar aslında Brahman'ın suretleridir. Sonsuz gizemli ve bilinemeyen tanrı olan Brahma. Hatırlarsanız birkaç sayfa önce ne demiştik? Eksen çarkında ortaya çıkan dinlerden biri de Hinduizm'dir. Yani Brahman'ın da içinde bulunduğu din. Ve Eksen çağında Yahudiler arasında yayılan tek tanrının özellikleri de tıpkı Hinduizm'de olduğu gibi sonsuz, bilinemeyen ve gizemli olmasıydı. Testis inancı ile ilgili tartışmalar halkı pek de ilgilendirmeden kilise içinde yapılırken doğuda, Arabistan'da başka önemli bir değişim gerçekleşmekteydi. Muhammed isimli bir araba yeni bir vahiy geliyordu. Araplar sonradan ona Tanrı'nın yeryüzündeki peygamberi diyeceklerdi. İslam vahiylerinin gelmesiyle birlikte Arap dünyası da kendi monoteizm yani tek tanrıcılık yolculuğuna çıkmış oldu. Bir tüccar olan Muhammed'e gelen vahilerle Yahudiler gibi çöl halkı olan Arapların dini inancı büyük değişime uğradı. İslam inancına göre tarihi tanrı yaratmıştır. Dolayısıyla inancın bir ihtiyaca göre çıktığı düşüncesi Müslümanlar arasında kabul edilmez. İslam'ın ortaya çıkışı aynı zamanda Arapların uluslararası ticarete girdiği yıllara denk geliyor. Yani başka kültürleri tanımasından birkaç yıl geçtikten sonra ilk Müslümanlar ortaya çıkmaya başlıyor. İlk Müslümanların inancına göre Mekke ve Medine şehirlerinde uzun yıllardır yaşayan Yahudilerin ve Hristiyanların inandığı Tanrı ile kendilerinin Allah ismini verdikleri Tanrı aynıydı. Ve paganlık dönemlerinde El-İlah, Müslümanların inandığı en önemli pagan Tanrıydı. El-İlah. Fakat birçok Arap ne Yahudilik ne Hristiyanlık, bu iki eski dini de benimsemek istemiyordu. Aslında Arapların kendilerini tatmin eden, kökleşmiş inanç ritüelleri olan bir dinleri zaten vardı. Hatta birçok tanrılarının yanında güçlü olan bir de El-İlah vardı. Yine de ismi Allah'a dönüşecek olan El-İlah, Araplara henüz kendi peygamberini göndermemişti. Arapça hiçbir kutsal metin yoktu. Bütün bunlar 610 yılında değişecekti. İşte o zaman Muhammed bin Abdullah, mağarada vakit geçirdiği sırada bir rüya görerek uykusundan uyandı. Nefes bile alamayacağı bir şekilde onu saran ilahi güçle sarmalandığını hissetti. Melek Muhammed'e buyurdu ve ilk ayetler, yani Müslümanların kutsal kitabının ilk bölümü böylece gelmiş oldu. Müslümanlar Kur'an okurken Tanrı'nın huzurunda olduklarını ve bu kitapla Tanrı'nın kendileriyle konuştuğuna inanırlar. İslam kelimesinin anlamı teslimiyettir. Bütün varlığıyla Kur'an'a teslim olanlara Müslüman denir kelimenin barış anlamına geldiğini söyleyenler de var. Muhammed yeni dinini yayarken insanlardan günde çokça dua etmelerini ve namaz kılmalarını istemiştir. Hristiyanlar teslis inancını benimsemişken Müslümanlar ilk defa Yahudilerin ortaya çıkardığı tek tanrı inancını kabullenmişlerdir. Buna tevhid denir. Ancak İslam peygamberinin ölümünden birkaç yıl sonra Hristiyanlık benzeri bir değişim ve ayrışma yaşanmıştır. Öyle ki İslam dininin değişik coğrafyalara ulaşmasıyla uygulamalarda yetersiz kalmaya başladığında mezhepler, tarikat ve çeşitli kutuplaşmalar ortaya çıktı. Orta Doğu coğrafyasındaki Yahudilerin yaşadığı sorunlar Müslümanların başına da benzer şekilde yaşanıyordu. Öyle ki belli din adamları, şeyhler, evliyalar, insanüstü özelliklere sahip kişiler olarak isimlendirilerek Hristiyanlıktaki aziz kavramı, ve putperestlikteki mini tanrıcıklar gibi özelliklerle bezenmeye başlandılar. Bu şekillenme, putperestlik kültürünün hakim olduğu Orta Doğu coğrafyasındaki elle tutulabilir, görülebilir mini tanrıcıklar ihtiyacından doğmaktadır. Eğer Hz. Muhammed'den önce yaşamış ve Kabe'deki putları tanıyan bir Arap bugün Müslümanlar arasına tekrar gelse, kendisinin putlara verdiği değerin çok daha fazlasının İslam'daki tarikat liderlerine, ve belli başlı din adamlarına verildiğini görürdü. Çünkü putperest Araplar da El-İlah'a yani Allah'a en büyük, en güçlü yaratıcı diyor fakat diğer tanrıcıklara da önem veriyorlardı. Bugün ise İslam dünyası El-İlah'a yani Allah'a yaratıcı diyor ama birçok insana insanüstü özellikler katarak farkında olmasalardı ilahlaştırıyorlar. İslam'ın Yahudilikle benzeyen bölümlerinden biri de Kur'an'ın sistematik iniş felsefesidir. Tevrat binlerce yıl içinde oluşmuştur. Ve kitapta da anlattığımız gibi Tevrat'ın tanrısı bölüm bölüm değişiklikler göstermiştir. Eğer Kur'an'ı indiriliş sırasına göre okuyacak olursanız başlardaki tanrının çok daha merhametli, eşitlikçi, başkalarına saygılı, ezilenden yana, yoksulun ve güçsüzün taraftarı olduğunu görürsünüz. Biraz daha ilerleyince Yavaş yavaş kurallar getirir ve sosyal hayatı şekillendirmeye başlar. Kur'an'ın ortasına geldiğimizde ise artık Tanrı çok sert kurallar koymaya başlar. Bunun içinde kendileriyle savaşanların el ve ayaklarının çaprazlama kesilebileceğinin anlatıldığı ayetler, kölelikle ilgili kısımlar da mevcuttur. Yani Kur'an'ın ilerleyen kısımlarındaki Tanrı'nın başlardaki merhametli Tanrı'yla pek de alakası yoktur. Aynı durum Tevrat'ta da gözlemlenmiştir. Hz. Muhammed'den sonraki yıllarda İslam'ın çokça çeşitlenmesi ve parçalanması, Tanrı'nın tekrar evrimleşmesine ve üç büyük tek Tanrıcı dinin üçünün de insanların Tanrıcıklar ihtiyacından dolayı değişmesiyle süre geldiğini görebiliyoruz. Hz. Muhammed'in anlattığı dinin üzerinden 14 asır geçti ve insanlığın ilahi arayışı devam ediyor. Bilinmeyenden, sonsuzluktan korku insanları bir arayışa yöneltiyor. İnsanlığa karşı işlenen suçlar, adaletsizlik, adam kayırma ve seçicilik, dinlerin kurumsallaşarak yozlaşmış olduğunu ve Tanrı'nın artık anlamlı olmadığının söylenmesine neden oldu. Hristiyanlar için Hristiyanlar önceliklidir, Yahudiler için Yahudiler, Müslümanlar içinse Müslümanlar önceliklidir. Hatta kendi içlerinde bile kendi mezhepleri, kendi mezheplerinin içinde bile daha inançlı ile daha az dindar arasında seçicilik vardır. Dolayısıyla yeni bin yılımızda zaman akıp giderken yeni bir soru akıllara geliyor. Tanrı'nın evrimi tekrar nasıl olacak? İnaçlı insanlar için Tanrı evrensel ve değişmezdir. Böyle düşünseler de bütün dinlerin günümüze geliş sürecinde Tanrı birçok defa değişime uğramıştır. Tevrat, İncil ve Kur'an iniş sırasına göre okunduğunda Tanrı'nın söylemleri net bir şekilde değişiklik göstermektedir. Günümüze kadar gelen süreçte ise değişen şey, İnsanların Tanrı'yı algılama şeklidir ve hala değişmeye devam ediyor. Aslında insanoğlu politik bir oyunun kurbanıdır. Politik acılar ayakta kalabilmek için kendilerine düşman üretirler. Birilerinin düşman olduğu algısına kapılan halk ise kutuplaşarak kemikleşmiş politik alt zemini oluşturur. Aynı durum dinler içinde mevcut. Tanrı'ya karşı şeytan, peygambere karşı deccal, bize karşı onlar yanılgısı, körü körüne inançlara bağlanmanın temel hatalarındandır. İnsanların, Tanrı'nın sadece kendi kafalarındaki gibi olduğuna ve başka şekilde, başkalarının inandığı şekilde mevcut olamayacağına kesin olarak kanaat etmeleri, aslında Tanrı'nın bu insanlar tarafından evcilleştirilip bir put haline getirilmesi demek olmuyor mu? Böyle şekillenmiş tanrısal inanç her yanlışı doğru, her doğruyu yanlış olarak gösterebilir. Peki Tanrı'nın tarihine bakarak bugün için ve yarın için ne söyleyebiliriz? Kurumsallaşarak yozlaşmış olan dinlerin bir kenara bırakıldığı ve sadece insan onurunun kimseye baş eğmeden sahiplenebildiği, kendisinden olmayanı dışlamayacağı ve tüm insanlığı birleştirecek olan tek bir Tanrı evrimi, hatta devrimi gerçekleşiyor. Bunun adı deizm. Yani dinlerin olmadığı, ayrışmanın, seçiciliğin, ve yozlaşmanın olamayacağı tek bir tanrı inancı. Hem Yahudiler, hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar veya diğer dinlere mensup insanlar arasında tarihte hiçbir dinin hızlı yayılmadığı kadar yükseliyor. Ve belki de binlerce yıldır yaşanmış olan insanlık, barışı, başka toplumları öteki olarak görmeden ortaklaşa bir dünyanın temelini ancak bu şekilde gerçekleştirebilir. Paganlık geleneğinden dolayı insanlar tarih boyunca ritüelleri olan ve bir takım ibadetleri, tapınakları olan dinlere ihtiyaç duydular. Ancak ritüelleşme beraberinde her zaman bozulmayı ve vicdanın gösterişe dönüşmesine neden oldu. Şu an ise dinlerden kopan insanlar cehennem korkusu, cennet beklentisi olmadan öyle hissettikleri için onu eşsiz ve değerli gördükleri için tek bir tanrıya yöneliyor ve sizce de bu daha dürüst bir tanrı inancı olmaz mı?